Det är det jag İyi haftalar, harçtan sanat programındayız. Ben Çeleng. Bugün uzun süredir misafir etmek istediğim ama tam olarak bahane bulamadığım bir dostum var. Selçuk Artut. Selçuk hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seninle uzun süredir konuşuyoruz. Yani ses üzerine yaptığın ya da sanat üzerine yaptığın araştırmalar, üretimler genel olarak insan teknoloji ekserinde aslında. Hem akademik hem sanat pratiğin var. E, bütün bunları nasıl bir çerçevede hariçten sanat programına taşırız diye ben de fırsat kolluyordum açıkçası bu sohbeti. Radyo dinleyicileriyle de paylaşalım diye. İşte Berlin'de hali hazırda devam etmekte olan sergin tam da buna vesile oldu. Önce onu anons edeyim. Berlin'deki şubesinde Zilberman Galeri'nin 18 Ocak'ta açıldığı 12 Nisan'a kadar devam eden Berlin'deki Selçuk Artun'un ilk kişisel sergisi olarak da lanse edilmekte olan Habituation adlı bir kişisel e, sergi var. Yepyeni işlerde oluşuyor. Bu işlerden bir kısmını anladığım kadarıyla yakın dönemde İstanbul'da da görme fırsatı bulacağız. Ama haricinden sanatın konsepti ...gereği biz Berlin'deki çalışmalardan ve bu vesileyle de Selçuk Artut'un sergisinden bahsedeceğiz. Selçuk'u çok kısaca tanıtmak isterim. Onu görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı bölümünden... ...Sapancı Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarından da bilirsiniz. Replikas döneminden hayranı olanlar olabilir. Farklı kuşaklardan bahsediyorum birbirinden... Evet. Ee, ben ikincisine giriyorum daha ziyade. Ee, 2016 yılından bu yana Alp Tugan'la birlikte ROW adlı bir canlı kodlama yöntemiyle işler üreten ses görüntü performansı grubu var. Keza Filka Sanat var. Sanat, teknoloji, tasarım alanında faaliyet gösteren bir kuruluş. Tasarım diyelim ona da. Tasarım ofisi diyelim ona da. Ee, müzelerle, sanat kurumlarıyla da iş birlikleriniz var Filka kapsamında. Ama sen her şeyden önce sanatçısın. Ben de ilk kez seninle 2007 Biennale'nde, Hohar'ın küratöründeki Biennale'de Antrepo için, bugün. Artık yerinde yerler eser, antropo için yaptığın ses e, enstelasyonu vesilesiyle tanımıştım. O dönemde birlikte çalışma fırsatımız olmuştu. Şimdi gelelim Berlin aslında tam da böyle işte sanat, teknoloji... ...interaktif teknolojiler, yapay zeka, sound, tasarım falan bütün bunların merkezi olarak da nitelendirebileceğimiz kentlerden biri. Sen orada bir buçuk iki aya kadar yakın bir süre kaldın. Eminim bu alanda çalışan pek çok başka insanla, kurumla, kuruluşla tanıştın, fikir alışverişinde bulundun. Ama esasen yeni bir üretim de hayata geçirdin. Habituation Berlin'e alıştın mı? Öncelikle buradan başlayayım. Berlin'e maalesef alıştım ama geçen hafta döndüm buraya da alışacağız. Zaten sergi de biraz bunun üzerine alışmakla alakadar. Şimdi Berlin'in şöyle bir ortamı var. Senin dediğin gibi Avrupa'nın tam ortasında ve bütün bu kültürlerin bir araya geldiği ve tartışmaların somutlaştığı, sergilerin olduğu ve söylenen şeylerin anlam bulduğu bir yer. Ve bu network içerisinde de sana hitap eden veya yetmeyen birçok kişiyle ortamda bulunup karşılaşabiliyorsun. Ben yaptığım sanatta genellikle işte bilgisayar programlama, teknoloji vesaire yapay zeka bütün bunlardan beslenen bir içeriğe değiniyorum. Bütün bunları kullandığım zaman da etrafımda böyle bir kitlenin de var olduğunu görmek iyi bir duyguydu. Aslında bu her yerde var İstanbul'da da var bunun karşılıkları ama Berlin gibi sıcak değil ne yazık ki. Ama bu tabii İstanbul'a Berlin kıyaslaması olmasın bu Roma'da da yok büyük ihtimalle. Hı hı. Ama Berlin'in böyle bir teknokültür yapısı var Londra'dan herhalde biraz daha Berlin'e doğru odaklı ilerleyen bir sanatçı akımı var. Ve işin tabii bir başka boyutu da Türkiye'den Berlin'e doğru giden bir sanatçı bir şeyi de var grubu da var. Oraya gittiğiniz zaman etrafınızda çok da farklı insanları görmüyorsunuz. İstanbul'da buluştuğun insanların bazıları da Berlin'e geçmişler. Yeni dalga diyorlar, New Wave diyorlar değil mi? Öyle yani. gözüküyor. Hı hı. Bu bu kozmopolit yapı yani Berlin için hatta şey deniyor, çok komik en çok konuşulan dil İngilizce'ye dönmüş. İkinci dil Türkçe, üçüncü dil Almanca <gülüyor> diyorlar. Fakat tabii şöyle bir şey de var, Berlin'in oturmuş sistematik tipsi bu metrosundan vesairesinden de belki de kaynaklanıyor olabilir İnsanların bir araya gelip bir şey paylaşması çok kolay oluyor bunu online işte bilgisayar yazılımlarıyla da yapıyorlar cep telefonunuzdan falan böyle buluşabileceğiniz ama bu bunların bu bilgilerin size ulaşması o kadar kolay ki ve hani karşılıkları da beklenmemek böyle gidip böyle bir Ee, ...çalışma ortamında 10-20 kişi bir araya gelip ben bunu yaptım, sen ne yaptın, sen de bunu yaptın... ...ha cumartesi bir araya gelelim, cumartesi günü günde şunu yapalım gibi bir yere hemen ulaşabiliyor durum. Ee, sırf bundan ötürü aslında ilk gittiğim buluşmada yaptığım sunum sonrasında ki sürpriz bir sunum oldu yani... ...herkes sunumunu bitirdi, başka isteyen ben dedim, anlattım. Hemen e, başka networkler başlıyor, yani bir başka galeride bir konuşmam oldu. Yanı sırada sergiye insanları davet edebilmiş oldum. Bir yandan da serginin sergiyle beraber planladığım bir şeyi daha başarmış olduk. İşte dile getirdiğin müzik projesi RAW ile hı hı. Berlin'de de performans yaptık. Yani öyle bir network oluştu ki insanlarla müzikle ilgilenen sanatla ilgilenen hayatını bunu devam ettirmekten zevk duyan ve insanlarla tanışmak isteyen bu teknokültürden beslenen ama sadece tüketi, tüketmeyen bir yandan da eleştiren bunu sorgulayan... ...işte yapay zeka üzerine saatlerce konuşabildiğimiz bir bir ortam içerisinden geldim. Evet ona çok alıştım. Ee, yani yani onu bir yerde bırakmadım. Büyük ihtimalle gittiğim her zamanda bunun devam ettirecek bir ivmeye de dönüştü. Ama bunu da burada yaşatmak için akademik olabilir, sanat ortamı olabilir. Ee, uğraşmaya devam ediyorum. Tüketmeyen, eleştiren dedin. Tam da serginin konseptine geçmek için bana böyle bir pas atmış oldun. Habituation, alışkanlık olarak Türkçe Abi, kullanıyorsun. Evet, Türkçesi biraz zor. Hı -hı. Yani alışkanlık deyince insanlar biraz böyle boyunu eğik, biraz daha mağrur bir durum ortaya çıkıyor gibi ama benim için tam öyle değil. Yani kelimeleri nasıl anlamlandırdığımıza göre tabii ki güç kazanıyorlar veya farklı boyutlara gidiyorlar. Habitation Türkçesini bile yani alışkanlık diyebiliriz, e, koy vermek diyebiliriz iyice böyle şey diyorsak hani, e, durumdan e, hiçbir ümidimiz yoksa. Ama benim aldığım tarafıyla diyeyim yani kavramı hı hı. E, yani hayatta benim karşıma çıkan onca, onca şey karşısında biraz... Kendimi gittikçe pasifleşer, pasifleşir hissetmeye başladım. Bu belki de hepimizin ilk önce artık televizyonu kapatmaya başlamamızla gelen bir his gibi geliyor bana. Daha sonrasında ne bileyim sosyal medyadan beslendiğimiz kaynaklardan bile şüphe duymaya başladık. Kesinlikle. Yani kapılarımızı kapatmaya başladık. Çünkü hayatta bir yandan son derece kompleks bir hale gelmeye başladı. Bununla başa çıkmanın tek yolu sadece basitleştirmek. Algılarımızı basitleştirmek. Bu anlamda da biraz alışkanlık hissi olsa da Aslında politik bir duruşu da var. Yani kapımıza geldiği zaman tehlikede kapımızı açıp yanıtını verebilecek kadar alışkanız. Yani o yüzden alışkanlık tam karşılığını vermiyor benim <gülüyor> ifade <gülüyor> etmeye çalıştığım durum içerisinde. Peki sen bunu bozmak da istiyorsun tam olarak yapmaya çalıştığın şey o. Yani bir şekilde Uyarmak istiyorum evet. Uyarmak, eleştirmek, belki sistemde küçük arızalar yaratmak. Bunu biraz olasılıklara da kontrollü, olasılıklara da kontrollü. Tesadüflere de belki bırakmak ama sanatçı olarak senin orada rolün adeta bir büyücü gibi hafif onunla ilgili sistemi de o sistemi bozacak sistemi de aslında kurgulamaktan geçiyor. Dolayısıyla hani serginin adını ben olsam belki de Habituation of Dishabituation koyardım. Senin çünkü <gülüyor> Öyle e, eserlerden, bir eserlerden var. birinin adı o evet. yani bana sanki tam böyle kavramsal çerçeve bu da çok uyuyormuş. Ee, ...gibi geliyor. Dolayısıyla... ...bu alışkanlığın bozulması... ...ya da görüntünün bozulması... ...ya da sesin bozulması. Çünkü sen iki meseleyle... ...birden uğraşıyorsun burada. Ses ve görüntü... ...aynı anda e, sorunsuz anlaştığın... ...kafa yorduğun iki ayrı şey... ...alan e, diyeyim. Hemen şeye bakalım mı? Habitation of Dishabitation'a. Tabi hay hay. Yani habitation of Dishabitation... ...şimdi hadi bul bakalım Türkçesini. İyice zor. Umarım e, bir saygısızlık olmuyordur. Ama yani işte bu... alış ...alışa gelmişliğe karşı... ...rahatsız olma hali... ...diyebilirim... ...eserin aslında estetik biçimine baktığınız zaman... ...oldukça minimal bir görsel sunuyorum... ...izleyicilere... ...bu minimalin ise duruşu açısından... ...şöyle bir politik hali de var... ...yani kodla uğraşan... ...teknolojiyle uğraşan birçok sanatçı var... ...yani yapılan işlerin çok fazla... ...estetik kaygının önde ilerleyen... ...bir çizgide olduğunu görüyorum birkaç ay önceydi galiba İstanbul Art News'da hatta Instagram için sanat diye bir yazıda da benim görüşümü belirtmiştim <gülüyor> Instagramable diyorlar yani Instagram'a konulabilen sanat Sanat Evet, evet. evet. evet. yani bunu birçok sanat etkinliğinde de görüyoruz ismini anıp onları karalamak istemem ama insanlar sadece fotoğraf çekmeye gidiyorlar bunu çok çok sık görmeye başladım Tabii ya yani şunu da belirtmek lazım o işler daha derinlikli işler de olabiliyor çoğu zaman ama izleyici onları sadece Instagram'la bir hikaye yaratacak ya da ...selfie yaratacak bir şeyi de indirgiyor bazı örneklerde. Doğru, o o yüzeysellik beni biraz rahatsız evet. ediyor. Biraz ondan uzak durup, minimal olup mümkünse aslında kimsenin Instagram çekemeyeceği için <gülüyor> fotoğraf çekemeyeceği sanatlar yapmaya çalıştım. Yani Habituation of Disabitation'da ise biraz hayal etmek gerekirse... ...izleyicileri bir 12 ekran düz akan, oldukça minimal, siyah-beyaz arasında konturları değişen çizgisel bir form karşılıyor. Bu form ama bir akışkanlığı var yani görsel olarak da sanki yukarıdan aşağı doğru eriyen böyle bir damla akan bir damla gibi bir his var ve bunun verdiği de böyle bir konfor alanı var yani bir sakinlik bir duranlık var ama çok da küçük bir sürpriz var yine algoritmik bir şey ortamda yapıldığı için küçük bir olasılıkla böyle beş binde bir gibi ki bu rakamı özellikle söylüyorum çünkü aslında teknolojik sanat yapan insanın da o tuvali yani o hı hı. kararları vermesi gerekiyor. Bu küçük olasılıkla o düz inen çizgiler yer yer sapıtıp yön değiştiriyorlar başka bir yerden akmaya başlıyorlar ama bunu fark etmek çok kolay değil bunu fark etmek için yeterince bir zaman harcamak lazım öyle bir meditatif hali de var belki de biraz bu da bir filtre çoğu insan için bir şey olmuyor deyip gidebilirler hay hay çok da hoşuma gider ama aslında kalanlar için fark ettiklerinde bir kıymetli bir nokta varıyor. Ee, ve kavramsal olarak da bunu eğer özümseyebilirlerse gerçekten o habitüye etme, alışma haline dönüştürme yapısını e, kıran... Onu bozmaya çalışan bir anda uyandıran belki tokat çakan diyebilirim yani bir şey var. Çizgisel e, farklı bir form anlat, anlatma hmm. sistemi var. Bana fabrikasyonu tabii çok çağrıştırdı. Yani böyle endüstri devrimi sonrası sanki bir fabrikada hepimiz bir üretim bandında çalışıyoruz. ve Orada bir iki işçi hakikaten sistemde küçük arızalar yaratıyor. Vidayı sıkmıyor, gevşek sıkıyor ve ondan sonra bütün o zincir ondan tetiklenerek etkileniyormuş gibi bir his yarattı. Sanki senin genel olarak çalışmanda da böyle ufak bir anarşik diyeyim. Hı hı. Bir bir bir tavır sisteminin içinde kalıp sistemin içinde daha böyle gerilla tekniğiyle bir arıza yaratmaya çalışan, çalışmaya e, çalışan bir, evet. bir his. Doğru bu, bu. Yani hani yıllar önce replikası içinde böyleydi. Benim için hep sanat için hep bu vardır. Çok aşikar bir şekilde böyle bağırıp işi klişeleştirmekten tamamen uzak kalmayı tercih ediyorum. Çünkü derinleşmenin yollarından bir tanesi ise katmanlar eklemek. Yani işe yer katmanlar eklemiyorsanız Ve insanlara çok hazır bir şey sunuyorsunuz o zaman çok yüzeysel bir, bir noktaya geliyor. Ama bütün bu kavramsallıklarını aldıktan sonra, estetiğiyle birleştirdikten sonra o zaman tartışma ortamları ortaya çıkıyor. Benim için de elde etmek istediğim nokta bu. Yani insanlarla bir araya gelip sohbet edebileceğimiz, başka yayınlara gidebileceğimiz bir şeyler. Sanat bunun sadece estetik bir aracı oluyor ama benim için düşünsel biçimler, düşünsel tartışmalar çok da kıymetli hale dönüşüyor. Kesinlikle. Küçük bir ses arası verelim mi? Çok ses ses dedik. Ee, öncelikle dinleyelim istiyorum bu sefer. İzomorfizm adlı çalışmana geçeceğiz. Bu da 11 operlörden oluşan e, yine büyük ölçekli bir yerleştirme diyelim. E, ve senin aslında fikirlerini ses açısından da biraz özetleyecek. Tabii ki 11 operlörden oluşan Bir e, yapıtı burada radyoda izleyiciyle aynı deneyimi birebir e, sunamayız. Biz onun bir stereo versiyonunu senin e, kurguladığın bir stereo versiyonuyla biraz izleyiciye duyum satmaya çalışacağız. Öyle diyelim iki dakikalık bir ses arasından sonra harçtan sanat programına Selçuk Artut'la devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Ercişten Sanat Programı'nda ben Çelenk. Pazartesi'leri size gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Sıklıkla konuklarım oluyor. Selçuk Artut bugün konuğum. Onun Berlin'deki Zilberman Galeri'deki Habituation adlı kişisel sergisinden bahsediyoruz. Yavaş yavaş içindeki işlere de odaklanmaya başladık ama kavramsal çerçevesiyle ilgili daha açmamız gereken hususlar da var. Yolunuz Berlin'e düşerse Zilberman Galeri'nin oradaki şubesinde 12 Nisan'a kadar gezebileceğiniz bir sergi. Küçük Bir parçası da yani işlerden biri de öyle diyelim İstanbul'da da karşınıza yakında çıkabilir. İzomorfizm'den bir bölümledik dinledik. İki dakikalık bir kayıtlı yaklaşık olarak. Bu da yeni bir çalışma Selçuk'un sergideki diğer yapıtları gibi. Esasen 11 operlörden oluşan ve izleyiciye her giriş çıkışında, mekana her gidişinde aslında farklı deneyimler yaşatan, belki binlerce farklı kompozisyonu, Gittiğinizde dinleyebileceğiniz kaçıncı kompozisyonu kaçıncı versiyonu dinlediğinizde size küçük bir oradan şeyin ne denir ona Monitörden monitörün monitörün göstereceği bir yerleştirme izomorfizm ne demek? Öncelikle i̇zomorfizm aslında şimdi benim geçmişime dönüp bakacak olursanız ben matematik okudum matematikte çok yer eden bir kavram izomorfizm. İspatlayamadığınız bir teoremi başka bir şeyde alan içerisinde ispatlayarak aralarındaki ilişkiyi bir birebirleştirerek aslında doğruluğunu başka bir şekilde ispat etme yöntemi. Yani e, kelime de aslında izomorfik e, bir şeye benzer diyebiliriz. Bu işte az önce konuştuğumuz Habitation of Disabitation ile benzerlikler içeriyor. E, hatta matematiksel benzerlikler de içeriyor. Şöyle e, özetlemek gerekirse 11 hoparlör. Karşınızdaki panorama, şimdi bunu tabii ki deneyimlet deneyimi farklı olacak ama ben ifade etmeye çalışayım. Karşınızda soldan sağa doğru giden bir ses sentezlenen bir yapı var ve, ve bu aparatörlerden aslında müzik ilişkisinden uzak tamamen frekans ilişkisi üzerine ortaya çıkan bir sentezlenen bir ses duymaya başlıyorsunuz ve bu temel frekansın üzerine Fibonacci serisi diye bir seri vardır. Yine matematik dilinden konuşacağım. Onun ilişkileri üzerinden eklenen ...farklı frekansların bir araya getirdiği bir fibonacci sentezlemesini duyuyorsunuz. Bütün bu yapıda ise yine yani deneyimin böyle bir şey psikolojik etkileri veya algı etkileri farklı. Çünkü insan iki frekans arasında kalıp hangisini duyması gerektiği konusunda da bir çaresizleşiyor. Kimi zaman kendi konfor alanınızı buluyorsunuz, kimi zaman rahatsızlık hissettiğiniz bir iş. Şu anki iki hoparlördeki olan duruşu bir deneyim olarak biraz farklı bile olsa yer yer tını olarak sakinlik, yer yer ise... ...tam tersi duygular yaratıyor... ...tüm bu giderken... ...bunu çözmeye çalışırken kişi... E, ...habitation of dishabitation'da olduğu gibi... ...o çizgilerin sapmasındaki... ...aynı olasılıkla, beş binde bir olasılıkla... ...hiç beklemediğiniz bir frekans ortaya çıkıyor... ...on iki kilo ...bu insan kulağının fark edebileceği bir gürültü olarak algılanabilir... ...ve sistem bunları sayıyor... ...size karşınızdaki ekranda... ...kaç tane oldu... ...aslında yine dishabitation'ları sayıyor... Ve bütün bunlar da sizin bu yine bir önceki eserde olduğu gibi bir tokat gibi sizi veriyor Yani siz bir şeyle uğraşırken dur dur aslında o değil başka bir şey var. ...seni merak ettirecek başka bir şey var gibi bir ikinci bir takip şeyi katmanı yaratıyor işin içerisinde. Bir önceki işte aslında şanslı bir izleyiciysem ya da meraklı bir izleyiciysem fark ediyorum değil mi sistemdeki doğru, arızayı? Doğru. Çünkü ben de hemen ona böyle alışıp çok dikkatli bakmayıp ya da önünde fazla vakit geçirmeyip geçip gidebilirim. O zaman o disabityation dediğimiz şeyi Iskalanış görmeye ıskalayabilirim. İzomorfizmde ise bunu aslında oradaki monitörden birazcık daha... ...insanlara hissettiriyorsun yani. Bir bilgi yani, veriyorum. Evet. bilgi veriyorsun. Evet, eğer o, o ilişkiyi kurabilirse ne âlâ... ...ya da birisi söylerse ne âlâ... ...ama o rakamı sadece rakam olarak da görmek de mümkün... ...çünkü 12 iki çok da böyle... ...bizim hemen farkında olabileceğimiz bir şey değil... ...yani test sinyali gibi değil... ...çok üst bir frekans... ...yani büyük ihtimalle her yaş grubundan ...insanların duyacağı bir şeydir ama... Hı -hı. ...o ilişkiyi kurmak da o dediğim o katman olarak... ...kişiyi esere biraz daha yaklaştıracak... ...bir böyle bir yem diyebilirim... ...yani onu da aldığı zaman... Aslında eseri biraz daha iyi algılamaya başlıyor. Peki aynı zamanda bu iki oda yan yana bu iki oda sergi alanında da dolayısıyla iki komşu yapıt diyelim. Onlar da izomorfik olduğuna göre birindeki o arızayı en azından monitör bize biraz afişe ettikten sonra dönüp diğerinde anlamamız için belki bize ufak ufak ipucu zemin böyle bir yaratıyor. şey zemin yaratıyor. Kesinlikle çünkü aslında odaların arasında geçişler boş ve odalaştırmadık yani ne perde var ne kapı. Oradan gelen ses bir önceki bahsettiğimiz Habituation of Disabitation'a sızıyor. Hı hı. Ve yani onun ses seviyesiyle beraber, mekandaki do doluşuyla beraber çok baskın bir yapıda değil bu ses instalasyonu. Çok yerinde bir zemin yaratıyor. Bunun dengesi de itinayla yapıldı. Yani birbirinin bir, soundtrack'i, öbürü öbürünün görseli gibi bir de Ama yan yana değiller Tüm bu ilişkileri insanların biraz kendi deneyimleriyle keşfetmeleri, tercih etmeleri, çok da dikte etmemeyi tercih ederim yani. Evet evet ben de tam onu diyecektim. Yani bizim şu anda fark etmediğimiz ve de öngörmediğin bazı bir takım ilişkisellikler de orada ortaya çıkabilir. İnsanlar kurabilirler. Heyecan kurul... verici olan yanında o. Kesinlikle açılışta insanlarla olan sohbet tamam bunlar, bunların üzerine gelişiyor ve beni de çok tatmin ediyor. Yani insanlar bunların konvansiyonel karşılıklarını bulmaya çalışıyorlar. Habituation için bu bir resim mi? <Gülüyor> e aslında bir resim ama bitmeyen resim gibi bir takım algılar, hiç aklıma gelmeyecek şeyler orada ortaya çıkıveriyor. Peki, Square Root'a da geçelim mi? Tabii. Orada çünkü başka bir şey daha devreye giriyor, kendi... Benliğimiz kendi yansımamız diyeyim. Çünkü paslanmaz çelik bir malzeme kullanıyorsun. Tuval yerine hı hı, diyelim. Arkasında tabii ki son derece kompleks benim muhtemelen hiçbir şey anlamayacağım bir takım elektrik kablo sistemleri vesaire de var. Yaz yani yazılım, software var kullandığın vesaire ee, ve farklı floresan hissediyoruz. Evet. Ekranlar görüyoruz ama aslında bunlar kare. Çok sarklar, high-tech yani. tualler evet. aslında, evet. Evet, değil mi? E, biz de çok zorlandık yani galeride bunları neye hı. ne diyeceğiz? Yani bu bir heykel mi, ışık mı, nedir vesaire falan diye. onunla ilgili başka şey noktalar var aslında. E, bir başka boyut açacak ama kısaca hemen değineyim biraz değil böyle mi? zero sanatçılarıyla konuşan bir ha. dili var o eserin. E, benim e, içgüdüsel oluşmuş ama başkalarının söylediği zaman o analizi doğruluyor. Hı hı. E, o, şimdi gördüğümüz şey aslında benim e, bu paslanmaz çelik uzun süredir kullandığı bir malzeme. Belki de bulunmuş obje gibi de davranabiliriz. Benim için artık bir fetiş nesneye döndü. Onunla sanat yapma konusunda ısrar ediyorum. Ee, ama karşıma başka nesneler de çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de o floresanlar. O floresanları hemen burada Karaköy'de bir elektronikçinin vitrininde gördüm. Gör görmez de aşık oldum ve dedim ki seninle sanat yapacağım yani. <gülüyor> ve aldım ve bu, bu floresanlar bizim bildiğimiz böyle koskocaman floresanlardan değil. LED de değil. Tamamen bu klavyelerin şeylerini tuşlarını aydınlatan... ...incecik böyle çok güzel şeyler... ...benim için hala öyleler... ...ve onlarla bir şey yapmaya yola çıktığımda da... ...bu fikir kafamda vardı... ...bu eserde de kare formatta... ...onları dik konumlandırmış bir şekilde görüyorsunuz... ...ama daha önceki işlerle de konuşuyor... ...çünkü ben gerçek ve gerçek olmayını buluşturma... ...ve o, o, o şeyi... ...karmaşayı da insanların karşısına çıkarmayı seviyorum... ...o çizgiler aslında... ...bir render kalitesinde gibi... ...bir gerçekliği karşınıza birebir göstermesine rağmen... ...arkadaki bir ekran ise... Böyle bir hafif yine gürültü barındırıyor ama organik gürültüler barındırıyor. Perlin gürültüsü deniyor buna. Arkasında dans eden ona tam dik çizgiler var. Tam karşıdan baktığında böyle bir düz çizgiler varken altta da düzleşmeyen bir türlü onu bozmaya çalışan, o, o sıradanlığı kırmaya çalışan bir yapı var. Diğer işlerle de konuşuyor. Yani yine hakikaten bu düzeni olup floresanlar verirken diğerleri de o baş başkaldırıyı yaratıyorlar. Ama işin bu paslanmaz çelik tarafında... E, Yıllar yani uzun süredir kullanıyorum malzemeyi. Deneyimlerimle karşılaştığım bir durum da var. İnsanlar gelip ona bakarken bir anda kendilerini görüyorlar hı hı. son anda. Ee, benim selfimde olsun madem. İnsanlar <gülüyor> baktıkları zaman aslında kendilerinin ne acayip hale geldiklerini falan orada görüyorlar. Ama şu da var. Eser çok minimal. Bütün eserler için söyleyebilirim. Çizgiler açısından. Yani orada on küsur teknolojik bilgisayar var, ekranlar vesaire var ama hiçbirinde böyle bir kablo gözükmüyor. Hiçbir şey ortada söz konusu değil. Bu eserde ise Square Root'ta yine o düz metal elfanın arkasına böyle biraz kenara çekilip bütün o karmaşıyı görebiliyorsunuz. Çünkü bir yandan da böyle bir politik bir tavrı da var. Benim genel olarak yaptığım teknolojik eserlerde de var. Ben insanların kablo, bilgisayar vesaire bilmem neye hayran olmasını istemiyorum. Yani gerçekten ben eserle onları buluşturmak hı hı. ve yani bu teknolojiyi ben bir palet gibi kullanmak istiyorum. Herhangi bir ekran kartının başarısını göstermek istemiyorum. Yani ben oradaki işin konseptini vesairesinin oturmuşluğunu yapmaya çalışıyorum. O noktada da yani bu mesela şeye dönüşüyor. Bir heykel tıraşın kullandığı taşın kalitesini bir nereden aldığından bahsetmesine gidiyor. O aslında değil. O aslında heykelin karşısındaki geçirdiğinizdeki o büyülü an. O auradır yani yaşayacağınız şey. İlk önce verdiğim cevap bu olmasın istiyorum. Ama çok merak eden de arkaya dönüp ne olduğuna bakabiliyor. Peki tam da bununla ilgili bir soruyuyla tamamlayayım çünkü süremizi e, doldurduk. E, bütün bu Berlin'de yarattığın hani tekrar bir araya geldiğin networkler vesaire daha teknokolikler diyeyim onlara. Onlar e, genelde işin tam da senin çok da ön plana çıkartmaya çalışmadığın tarafıyla aşırı ilgililer. Onlar burada yaratmaya çalıştığın daha Estetik politik e, sorgulama sorunsallaştırma ile ilgili ne düşünüyorlar yani, yoksa yine o fetişe düşüyorlar mı ne hissediyorsun e, e, Yani sohbete girdiğimizde o konularda da aslında konuşuyoruz Hı -hı. yani onun bir tavır olarak ortaya koyulmadığını fark ettikleri zaman aslında e, yani böyle bir hemzemine oturabiliyoruz Yani neyin sanat neyin olmadığı konusunda e, bence çünkü tartışmalar yani malzeme üzerinden gitmemesi lazım Hı -hı. yani Hı -hı. onu o farkındalıkla da bu eserleri farklı gözle görmeye başlıyorlar Selçuk çok teşekkür ederim. Süremizi tamamlamışız ama başka vesilelerle umarım tekrar bir araya geleceğiz. Hatırlatmak adına Selçuk Artut, Zilberman Galeri Berlin'de Habituation adlı kişisel sergisiyle 12 Nisan'a kadar e, karşınızda. Önümüzdeki haftalarda Hariçten Sanat programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Okey, Tokyo,